mezhep yok diye bir şey diyebilir miyiz? Ya da bu tarz şeyler söyleyenlere inanmalı mıyız? Yani mezhep yoktur, e, ifadesi mezhep nedir diye önce belki onu cevaplamak lazım. Buyurun hocam. Mezhep nedir? Aslında e, dini hayatımızda, dini konularda nedir? Bir gidişattır. Dini yaşantımızı sürdürebileceğimiz artık bir görüştür. Evet. Bir metottur. E, i̇şte örnek vermek gerekirse e, Kur'an'da Kur'an'da namaz emredilmiş, oruç emredilmiş, zekatı emredilmiş, yapılması istenmiş. Ama nasıl yapılacağı konusu, Aziz Peygamber'in hadisleriyle açıklık getirilmiş. Ama öyle konular var ki, o açıklamalara, yani dini naslara farklı İslam alimlere ne yapmış? Yorumlar getirmiş. Evet. Peki her bir yorumu ne olarak? mezhep olarak değerlendirebiliriz. Dolayısıyla biz asırlardır Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Peki o günlerde belki görüş görüş ayrılıkları Hazreti Peygamberden sonra başlamıştır Ali Selamüllahü Selam Peki e, yani Hicri ikinci asırdan sonra mezheplerde artık dini hükümlerde farklı konularda farklı görüşler addetmek farklı farklı mezheplerin doğmasına. Yola açmıştır. Peki o zaman bugün Hanefi'lik, Şafi'lik, Maliki'lik, kambelilik hatta ismini bilmediğimiz, belki mensubu olmadığından dolayı ismini bilmediğimiz birçok mezhepten bahsetmek mümkün. Mezhep yok demek bir hakikati gizlemek anlamına gelir. Reddetmek anlamına gelir. Ha seyircimizin acaba kendisine söylenen şey şu mu? Dinimizde mezhep yani dinin bir kuralı değildir mezhep dinin bizatihi kendisi değildir anlamında ise evet doğru mezhep din demek değil ama bir dini disiplinli veya diyelim ki e, tutarlı yaşayabilmek için e, belli bir disiplin belli bir metodolojiyi takip etmekte gerekmiyor mu? Ya da bu metodolojiyi bilmek gerekiyor. Bilmek de gerekiyor. O zaman e, bugün mesela diyelim ki e, Peygamber aleyhissalatü vesselam bize demiş ki namaz konusu olsun isterseniz Sallu kema raeytumuni usalli ediyor. Yani e, Allah namazı emretmiş Kur'an'ın. Evet. Peygamber aleyhissalatü vesselam da diyor ki ben nasıl namaz kılıyor isem bana bakın benden öğrenin o şekilde namaz kılın. Peki peygamberimizin namazını şu namazda işte ellerini böyle kaldırıyordu. Şu, şu şekilde bağlıyordu. Ayakta ruku şöyle duruyordu. Ruku'yu böyle yapıyordu. Hı hı. Şu sureleri okuyordu. E farklı farklı görüşler var. Bunlar mezhep işte. işte. İşte bunlar mezhep. Evet. Yani mezhebi inkar etmek yani yok demek bir realiteyi yok saymak demek. Ama dinin bizatihi mezhep değildir. Mezhepi kabul etmek, dini kabul etmemek anlamına gelmiyordur derseniz belki birazcık daha ne olabiliriz? Bu cümleleri düşünürüz. Peki. Yani mez mezhep nedir? Bir metottur dini yaşantıda. Hatta dini hayatımızı disiplinli, tutarlı bir şekilde yaşayabilmemiz için de bir disiplindir. Bu Peki. şekliyle bakmamız gerekiyor.